Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebabul ebabul muhter ve ceza istayit. Men olman kimse ve avlanma cezası babları. Bir. Men olman kimse avlanma cezası ve yüce Allah'ın şu kavli babı. Hacı da umrayı Allah için tamamlayıp yapın. Fakat bunlardan alı konursanız o halde kolayınıza gelen Kurban gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Bakara suresi 196. ayet. Ve ata İbni Ebi Rebah ihsar durumuna göre her şeyden yani hastalıktan, düşmanlıktan, sahib bir maniden olur demiştir. Ebu Abdullah el-Buhari Hasuran, Ali İmran 39. ayetteki kadınlara gelmez. Yani Nefsine hakim demektir. İkinci bab. Bunu yapmaya girişte girişen kimse bundan alıkonduğu zaman nasıl yapar? Bize Malik Nafi'den şöyle haber verdi. Abdullah İbni Ömer, Haccacın Abdullah İbni Zübeyir ile harp etmek için Mekke üzerine doğru bir ordu ile yürüdüğü Fitne senesinde umre niyetiyle Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Çocukları tarafından kendisine bu fitne sebebiyle senin beyti ziyaret etmeme mani olacaklarını düşünürüz denildiğinde İbni Ömer eğer ben, ben beyti ziyaretten ben olursam ben de Resulullah'ın beraberinde yaptığımız gibi yaparım dedi ve umre niyetiyle terbiye edip zulhuleyfeden ihramlandı. Şundan dolayıdır ki Resulullah da Hudeybiye senesinde böyle bir umru niyetiyle İhram'a girmişti. Ubeydullah İbni Abdullah ile Salim İbni Abdullah şöyle haber vermişlerdir. Haddet İbni Yusuf es komutasındaki komutasındaki Şam askeri, Abdullah İbni Zübeyli ile harp etmek için Mekke üzerine indikleri gecelerde biz babamız Abdullah İbni Umar'a bu sene hac yapmaman sana hiçbir zarar vermez. Çünkü biz bu yıl seninle beyt arasına girip engel olunmasından endişe ediyoruz dedik. İbni Umar cevaben biz Hudeybiye senesinde Resulullah'ın beraberinde Umre için yola çıktığımızda Kureş kafirleri bizimle Beyt arasına girip bizim Beyt'e varmamıza mani oldular. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını Hudeybiye'de kesti, başını tıraş etti. İhramdan çıktı. Sizleri şahit tutuyorum ki ben katı surette umre yapmayı kendime vacip kıldım. Allah dilerse ben Mekke'ye giderim. Beyt ile benim karam boş bırakılsa bırakılırsa Beyt'i tavaf ederim fiilleri tamamlarım. Eğer beyt ile benim arama engel olunursa ben de peygamber ile beraber Hudeybiye'de bulunduğum zaman peygamberin işlediği gibi işlerim. Yani kurban keser tıraş olur umre ihramından çıkarım dedi. Ve akabinde Cülhuleyfe'den umre niyetiyle ihrama girdi. Sonra bir saat gitti. Sonra alıkorulmak ile ihramdan çıkma cevazında hac ile umrenin İkisi de birdir. Anılarında fark yoktur. Sizleri şahit kılıyorum ki ben umremle beraber bir haccı kendime vacip kıldım dedi. Ve böylece kran Hacının niyet etti. Artık bu ikisinden dolayı girdiği ihramdan ta nahır günü kurban kesip ihramdan çıkıncaya kadar halal olmadı ve kran haccı niyetiyle ihram giyen kişi Arafat dönüşü Mekke'ye gire gireceği gün Beyti bir defa tavaf edinceye kadar ihramdan çıkmaz der idi. Bize Cuveiriye nafiden tahdiss ettik ki Abdullah İbn Ömer'in oğullarından bazı yani Abdullah ya Ubeyd yani ya Abdullah ya Ubeydullah ya da Salim Haccac'ın İbn Zübeyr ile beraber harp etmek için Mekke'ye indiği yıl umra yapmak istediği zaman babaları İbn Ömer'e bu sene Mekke'ye gitmeyip Medine'de otursanız daha hayırlı olacak demişlerdir. Bize Muhammed tahdis edip şöyle dedi. Bize Yahya İbni Salih tahdis edip şöyle dedi. Bize Muaviye İbni Sellem tahdis edip şöyle dedi. Bize Yahya İbni Ebi Kesir iklimeden tahdis etti. O şöyle demiştir. İbni Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye umresinde Kabe'den men olunmuştu. Men olunduğu Hudeybiye'de başını tıraş etti. Kadınlarıyla cinsi münasebet yaptı. Kurbanını kesti. Nihayet gelen senede bir umre daha yaptı. 3. Hacda, hacda men olunmak babı. Bize Abdullah i̇bn Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize Yoğuz İbni Yezid haber En Zuhri şöyle demiştir. Bana salim haber verip şöyle dedi. i̇bn Umer radiyallahu anh şöyle der idi. Sizden herhangi biriniz Arafat'ta vakfe yapamayacak surette hacdan konulup men edilirse tutunmak için Resulullah'ın sünneti kafi değil midir? O men olmayan kişi imkan bulursa beyti tavaf ve safa ile merve arasında sayeder. Sonra ihramıyla haram olmuş olan her şey buna helal olur. Nihayet gelecek sene hac eder. Bu kimse ya kurban keser yahut kurban bulamazsa oruç tutar. Ve yine Abdullah İbni Mübarek'ten o dedi ki bana Mamer haber verdi. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Salim İbni Ömer'den bu hadisin benzerini tahsis etti. 4 Alıkonulma halinde kurban kesmek tıraştan evveldir baba. Bize Muhammed İbni Raşid Ez Zuhri'den o da Urve'den o da El Misfer Radiyallahu anh'dan haber verdi. El Misfer İbni Mahreme Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Hudeybiye'de tıraş olmazdan evvel kurban kesti ve sahabelerine de böyle yapmalarını yani tıraştan evvel kurban kesmelerini emretti demiştir. Nafi tahdis etti ki Şam askeri Abdullah İbni Zubayy ile harp etmek için Mekke'ye indiği gecelerde, Abdullah İbni Umer Mekke'ye gitmek istedikçe oğullar Abdullah ve Salim babalarına bu yıl hac etmemen sana zarar vermez, biz seninle beyt arasına engel olacağından korkuyoruz dediklerinde Abdullah İbni Umer, biz Hudeybiye senesinde peygamberin beraberinde umre yapıcılar olarak yola çıktık. Kureyş kafirleri beytin berisinde ona varmamızı engel oldular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık develerini kesti ve başını tıraş etti. Böylece ihramdan çıktı demiştir. 5. Alık kişi üzerine yapamadığı hac yahut umreden dolayı bedel yani kaza etme yoktur diyen kimse bağlı. Ve Rahul Şibril İbni Abbat'tan, o da İbn Ebi Necid'den, o da Mücahid'den olmak üzere söyledi ki İbni Abbas radıyallahu anh bedel yani kaza ancak cıma ile lezzet almak suretiyle haccını bozan veya eksilten kimse üzerine vardır. Ama kendisini bir özür veya bundan başka bir engelin hapsettiği kimseye gelince o kimse ihramından çıkar ve onu kaza etmez. Ve eğer kendisi alıkonulmuş olduğu halde Beraberinde kurbanlığı varsa ve eğer onu Mekke'ye göndermeye muktedir olamıyorsa, hil veya haremden olduğu yerde onu keser. Eğer kurbanlığı Mekke'ye göndermeye muktedir olursa, kurbanlığın ahır günü yerine ulaşıncaya, kesilinceye kadar ihramdan çıkmaz demiştir. İmam Malik ve başkası da kurbanlığın alık kurbanını alıkonulmanın meydana geldiği herhangi bir yerde keser. Başını tıraş eder ve üzerine hiçbir kaza yoktur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Hudeybiye'de kurbanlarını kestiler. Başlarını tıraş ettiler ve tavaf yapmadan kurbanları da Kabe'ye ulaşmadan evvel ihramın haram kılındığı şeylerin hepsinden halal oldular. Sonra da peygamberin beraberinde bulunanlardan hiçbir kimseye kaza etmelerini emrettiği ve onların da bunu tekrar yaptıkları zikredilmemiştir. Halbuki Hüzeybiye harem dışındadır. Bana Malik Nafi'den tahdis etti ki, Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh Şam ordusu fiknesi yılında ömre yapmak üzere Mekke -Mek -Mek istikametine yola çıktığı zaman oğullarının o yıl hac yapmamasının daha hayırlı olacağını söylemelerine cevabım, eğer ben beyte ulaşmaktan men olursam, biz de Resulullah'ın beraberindeyken yaptığımız gibi yaparız dedi ve umre niyetiyle Zulhuleyfe'den ihrama girip terbiye etti. Şundan dolayı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye senesinde böyle umre niyetiyle ihrama girip terbiye etmişti. Sonra Abdullah İbni Ömer kendi işi hususunda nazar edip düşündü de kendi kendine alıkonulmakla ihramdan çıkmanın cevazında Umre ile haddın durumu birdir. Aralarında fark yoktur dedi. Akabinde yüzünü yol arkadaşlarına yöneltti de Umre ile haddın durumu ayrı ayrı değil birdir. Ben sizleri şahit kılıyorum ki ben Umre ile beraber hadd ile kendime vacip kıldım dedi. Yani Kıran hacına niyet etti. Mekke'ye varınca umre ve haç için tavaf yaptı ve bunun kendisine kafi olduğu reyinde bulunup kurban kesti. Altı. Yüce Allah'ın şu kavli babı kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden kim hasta olur yahut başından bir eziyet bulunursa ona oruçtan veya sadakadan yahut kurban kurbandan diliyle Fidye vacip olur. Bakara suresi 196. ayet. Hasta Yahut başında muzdarip olan kimse başından muzdarip olan kimse tıraş olunca ayette bildirilen oruç, sadaka kurban fidyelerinden hangisini verse onu ifa etmekle muhayyerdir. Oruca gelince o 3 gündür. Abdurrahman İbni Edi Leyla o da kab İbni Ucure radiyallahu anh'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona belki sana başındaki haşereler ezra veriyordur buyurdu. Kâb İbni Ucure evet ya Resulullah bunun üzerine Resulullah başını tıraş et de üç gün oruç tut yahut altı fakiri doyur yahut da bir koyun kurban kes buyurdu. 7. Yüce Allah'ın ya sadakadan Erbakar'a 196 kalbinin tefsiri babası. Bu sadaka altı miskini doyurmaktır. Bana mücahit tahdis edip şöyle dedi. Ben Abdurrahman İbni Ebi Leyla'dan işittim. O şöyle dedi. Kâb İbni Ucre radıyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeybiye'de benim başucumda durdu. O sırada başımdan bitler düşüyordu. Resulullah Başındaki haşeneler sana izah veriyor mu diye buyurdu. Ben evet eza veriyor dedim. Resulullah öyleyse başını tıraş et yahut tıraş et buyurdu. Kâb, i̇şte bu artık içimizden kim hasta olur yahut başından bir eziyeti bulursa ona oruçtan yahut sadakadan yahut kurbandan biriyle fidye vardır. Bakara 196. ayeti benim hakkımda indi dedi. Peygamber bana üç gün oruç tut yahut altı fakir arasında bir ferah 16 ritim sadaka ver yahut kolay gelen bir hayvanı kurban et buyurdu. 8. Bab Fidye hakkındaki doyurma her fakire yarın sağdır. Abdullah İbn-i Matil şöyle demiştir. Ben Ka'ab İbni Uyren'in yanında oturdum ve ona El-Bakara 196. ayetteki fidyeyi sordum. O şöyle dedi. Bu ayet hususi olarak benim hakkımda fakat uyumlu olarak sizin hakkınızda indi. Ben Resulullah'ın yanına götürüldüm. Bitler yüzümün üzerinde saçılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ulaşan bu ezanın gözümle görmekte olduğum bu dereceye ulaştığını sanmıyordum. Yahut da şöyle buyurdu. Sana ulaşan meşakkatin gözümle görmekte olduğum bu dereceye varacağını düşünmüyordum. Bir koyun kurban e, bulup kurban edebilir misin buyurdu. Ben hayır bulamam dedim. Bunun üzerine Resulullah öyleyse sen üç gün oruç tut. Yahut her bir fakire yarım sa 520 dirhem vermek suretiyle altı fakiri doyur buyurdu. Dokuzuncu bab en düşük en musuk koyundur. Bize Şibl İbni Affat İbni Ebu Necih'den tahtis etti ki Mücahit şöyle demiştir Bana Abdurrahman İbni Ebi Leyla kab ibn Ucra radıyallahu anh'tan tahtis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâb'ın yüzü üzerine haşereler düşer halde gördüğünde Haşerelerin sana eziyet veriyor mu buyurdu. O da evet eziyet veriyor dedi. Bunun üzerine Resulullah ona Kutaybiye'deyken kendileri ve beraberinde toplulu Kutaybiye'den haç yapacakları belirmemiş ve Mekke'ye girmeleri arzusu üzerine bulunurlarken tıraş olmasını emretmiştir. Bunun üzerine Allah tıraş olmakla ilgili fidye el bakara 196. ayetini indirdi. Bunun akabinde Resulullah Kâb İbni Ucre'ye altı fakir arasında bir ferak verip doyurmasını yahut bir koyun kurbanı etmesi yahut 3 gün oruç tutması şıklarını emretti. Ve Muhammed İbni Yusuf'tan o şöyle demiştir. Bizi Verka İbni Ömer İbni Ebu Necih'den tahsis etti ki Mücahit şöyle demiştir. Bize Abdurrahman İbni Ebi Leyla Kâb İbni Ucre'den Resulullah'ın kendisine İtler yüzü üzerine düşer halde gördüğünü yukarıdaki hadis gibi haber vermiştir. Yüce Allah'ın Allah artık hasta, refes yoktur. Bakara Suresi 197. ayet kavli babı. Bize şu Mansur iklim Muhtemir'den, o da Ebu Hazım'dan tahtif etti ki Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Her kim bu beyti eder de Refes, cinsil, münasebet yahut sözlü ve fiili günah yapmaz itaat yolundan çıkmazsa O kimse anasının onu doğurduğu gündeki gibi Ters döner söner buyurdu. 11. Aziz ve celil olan Allah'ım hatta itaatsizlik yapmak ve kavga etmek yoktur. Bakara suresi 197. ayet kavli Babı bize Sufyan Esservi Mansur'dan, o da Ebu Hazım'dan, o da hep Ebu Hırayla radiyallahu anh'tan tahsis etti. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim bu beyti hak eder de, nefes yapmaz, itasizlik etmez. O kimse anasının onu doğurduğu günkü gibi günahsız döner buyurdu demiştir. 12 Bismillahirrahmanirrahim İhramlı'nın avlanma ve benzeri fiillerinin cezası ile yüce Allah'ın şu kavli babı. Ey iman edenler siz ihramla bulunurken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse üzerine öldürdüğü o hayvanın benzeri bir ceza vardır ki Kabe'ye ulaşıcı bir kurbanlık olmak üzere bunun içinizden adalet sahibi iki adam hüküm ve takdir edecektir. Yahut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 bir fayda olmak üzere sizin için halal edildi. İhramda bulunduğunuz müddetçe ise kara avı haram, İhramda bulunduğunuz müddetçe ise kara avı haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun. Malide suresi 95 ve 96. ayetler. 13. Ba. İhramsız olan av avladığı ve avı ihramıyla İhramlı'ya hediye ettiği zaman İhramlı bunu yer. i̇bn Abbas ile Enes İhramlı'nın kesmesinde bir beys görmediler. <gülüyor> Bu kesme kesilecek şey avdan başka deve, koyun, sığır, tavuk, at gibi bir hayvan olduğu haldedir. Bunun adli, bunun misli demektir. Aynı kesliyle idil olduğu zaman bunun adli "bunun ağırlığı dengi demektir. Kıyamen, elma ile 97. ayetteki nizamen demektir. Ya Abdullah'ın En'am suresi 1. ayetteki denk yahut misil tutuyorlar demektir. Abdullah şöyle demiştir. Babam bu Kadez Hudeybi yılında gitti. Arkadaşları ihram girdiler fakat Kendisi ihrama girmemişti. Çünkü peygambere bir düşmanın kendisiyle harbedeceği haberi söylenmişti. Peygamber gitti. Ben onun sahabeleri arasında bulunduğum sırada onların bir kısmı diğer bir kısmına doğru güldü. Ben etrafa baktım. Derhal bir yaban eşeğiyle karşılaştım. Üzerine hücum ettim. Onu mızrakla vurup yerinde hareketsiz bıraktım. Onu yükleyip getirmek için sahabilerden yardım etmelerini istedim. İramlı olduklarından bana yardım etmekten çekindiler. Nihayet kendim getirdim ve hepimiz onun etinden yedik. Biz Resulullah ile aramızın düşman tarafından kesilmesinden endişe ettik. Ben peygamberi aradım. Atını bazen şahlandırıyor, bazen mutat yürüyüşle sürüyordum. Gece ortasında Gıfar oğullarından kimseye kavuştum ve ona peygamberi nerede bıraktın diye sordum. Gıfarlı bana ben peygamberi Tahune mevkiinde bıraktım. O ya köyünde kuşluk uykusu uymak istiyordu dedi. Ben peygambere eriştim ve ya Resulallah keşif kolumdaki sahabelerin sana selam ve Allah'ın rahmetini okuyorlar. Onlar düşman tarafından seninle aralarının kesilmesinden endişe ediyorlar. Binaenaleyh onların gelmesini bekleyin dedim. Resulullah beklemeye koyuldu. Bu sırada ben, ya Resulullah ben bir yaban eşeği vurdum. Yanımda onun etimden 61 bir parça vardır dedim. Resulullah yanında bulunan cemaate hitaben bu av, et, av etini yiyiniz buyurdu. Halbuki onlar ihramlı idiler ve Ebu Abdullah el-Buhari, Şevvel Meretten demektir, dedi. 14. bab. İhramlılar bir av hayvanı görüp de, güldükleri ve işlerinde ihramsız kimse, avı anladığı zaman hüküm nedir? Ebu Kat'a da tahsis edip şöyle demiştir. Biz Hudaybiye sonrası peygamberlerin beraberinde gittik. Peygamberin sahabeleri ihrama girdiler. Fakat ben ihrama girmemiştim. Bir ara bize Galka'da düşman bulunduğu haberi verildi. Biz o düşmanın bulunduğu cihete gönderdik. Arkadaşlarım bir yaban eşeği gördüler. İhramlı bulunduklarından hayretle birbirlerine gülmeye başladılar. Ben etrafa baktım ve hayvanı bende gördüm. Ve atımı hemen ona doğru sürdüm. Akabinde yaban eşeğini mızrakla vurup olduğu yere mıkladım. Hayvanı yükleyip getirmek için arkadaşlardan yardım etmelerini istedim. Onlar ihramlı olduklarından bana yardım etmekten çekindiler. Nihayet kendim getirdim. Hepimiz bunun etinden yedik. Sonra ben düşman tarafından aramızın kesilmesinden endişe ederek Resulullah ile buluşmak istedim. Atımı kâh şahlandırarak kâh mutat yürüyüşle yürüyüp giderken gece Gıfaroğullarından bir kimseye kavuştum da Resulullah'ı nerede bıraktın diye sordum. Gıfarlı bana Tahun-ı bıraktım. es da kuşluk uykusu uyuyacaktı. Nihayet Resulullah'a kavuştum da yanına geldiğimde Ya Resulullah kişi kolundaki sahabelerin sana selam, Allah'ın rahmet ve bereketini okuyorlar. Onlar düşmanın kendileriyle senin aranda itibatı kesmesinden endişe ettiler. Onun için onların gelmesini bekle dedim. Resulullah arkadaşların gelinceye kadar bekledi. Bu sırada ben, Ya Resulullah bizler bir yaban eşeği avladık ve aramızda da onun etinden 60 bir parça vardır dedim. Resulullah yanındaki sahabilere, bu eti yiyiniz buyurdu. Halbuki o sahabiler ihramlıydılar. 15. bak. İhramlı olan, ihramsız olan kişiye avı öldürmesi hususunda fiil veya sözle yardım etmez. Bize Salih İbni Kaysan, Ebu ve'nin himayesinde bulunan Ebu Muhammed Nafi'den tarif etti. Ebu Muhammed Nafi, Ebu Kater'in şöyle dediğini işitmiştir. Bizler Medine'de üç merhale uzaklıkta bulunan en kaha mevkiyinde peygamberin beraberindeydik. Ve yine bize Ali İbni Abdullah tahtis edip şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyayn'e tahtis edip şöyle dedi. Bize Salih İbni Kaysan Ebu Muhammed'den o da Ebu Katıda radiyallahu anh'tan tahtis etti. O şöyle demiştir. Bizler peygamberin beraberinde en kaha mevkiyinde bulunuyorduk. Bizlerden kimimiz ihramlı, kimimiz ihramsız idi. Arkadaşlarımı gördüm ki onlar birbirine bir şey gösteriyor. Ben de baktım ve bir yabancı şeyle karşılaştım. Ravi dedi ki, katı Kadıden'in kamçısı düştü. Oradakiler, bizler sana o av üzerine hiçbir şeyde yardım etmeyi Çünkü bizler ihramlıyız dediler. Bu söz üzerine ben kendim bir şeyle o kamçıyı uzandım ve onu yerden aldım. Sonra ben Taş tepenin arkasına yaklaşık yaban eşeğine geldim ve onu vurup öldürdüm. Akabinde onu arkadaşlarıma getirdim. Onların bazıları bunu yiyiniz dediler. Bazıları da yemeğiniz dediler. Bunun üzerine ben peygamberin yanına geldim. Peygamber önümüzdeydi. Peygamber ihramının bunu yemesi caiz olur mu diye sordum. Peygamber onu yiyiniz o halaldır buyurdu. Sufyan dedi ki Amr İbn-i Dinal bize Salih İbn-i Kaysan'a gidin de bu meseleyi diğer şeyleri ondan sorun. Salih İbn-i Kaysan Medine'den buraya yani Mekke'ye bizim yanımıza geldi dedi. 16. Bab <gülüyor> İhramlı bulunan kişi ihramsızın avlaması için av hayvanına doğru fiili ve sözlü işaret yapmaz bu Kat'a da şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyti ziyaret edici olarak Medine'den yola çıktı. Onun beraberinde sahabiler de yola çıktılar. Culhuleyfe'de 34 mil mesafedeki rahvaya ulaştıklarında müşriklerden bir düşman grubunun kendilerine saldıracağını peygambere haber verdiler. Bunun üzerine peygamber sahabilerden içlerinde Ebu Katada'nın de bulunduğu bir müfrezeyi çevirdi de sizler de deniz kenarı yolunu tutunuz nihayet buluşuruz buyurdu. Onlar deniz kenarını tuttular. Peygamberden ayrıldıkları zaman Ebu Katada hariç hepsi ihrama girdiler. Ebu Katada ihrama girmedi. Onlar bu şekilde yol alırken bile bir yaban eşeği sürüsüyle karşılaştılar. Evukat'a ve yaban eşekleri üzerine hücum etti ve onlardan bir dişi eşek bulup öldürdü. Nihayet hepsi bineklerinden indiler ve o dişi yaban eşeğinin etinden yediler. Bu esnada bizler ihramlı olduğumuz halde av etini yiyer miyiz dediler. Akabinde dişi yaban eşeğinin etinden geri kalanı taşıdık. Resulullah'a geldikler zaman ya Resulullah biz ihrama girmiştik. Evukat'a da ise İhrama girmemiş haldeydi. Bir sürü yaban eşeği gördük. Ebu Kata'da onların üzerine hücum etti ve onlardan bir dişi yaban eşeğini vurup öldürdü. İlk onun etinden yedik. Sonra kendi kendimize bizler ihramı bulunduğumuz halde av etini yiyebilir miyiz dedik. Ve onun etinden arta kalanı beraberimizde taşıyıp getirdik diye söyledik. Resulullah Sizlerden herhangi bir kimse Ebu Katada'ya o yaban eşeği üzerine hücum etmesini emir veya ona doğru işaret etti mi diye sordu. Sahabeler hayır dediler. Resulullah öyleyse avetinden geri kalanı değiliz buyurdu. 17. Bab İhramsız olan kimse ihramlıya canlı bir yaban eşeği hediye ettiği zaman kabul etmez. Bize Malik İbni Şirab'dan o da İbni Abdullah İbni Abdullah İbni Utbe İbni Mesut'tan o da Abdullah İbni Abbas'ın tam tahsis etti ki Eshab İbni Cessam'ı -e elleysi radıyallahu anh Resulullah'a Ebba'da Yahutta da Vettan'da bulunduğu sırada bir yaban eşeği hediye etmişti. Fakat Resulullah bunu kabul etmeyip geri çevirmişti. Resulullah Sabın yüzündeki üzülme işaretini görünce onun gönlünü hoş etmek için biz senin hediyeni reddetmedik. Şu kadar ki bizler ihramlı bulunuyoruz buyurdu. 18 İhramlı kimsenin hayvanlardan öldürebileceği neviler babı. Bize Malik, Nafiden o da Abdullah İbn Umar radıyallahu anh'dan tartış etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlardan beş mevi vardır ki bunları öldürmekte ihramlıya hiçbir günah yoktur buyurmuştur. Yine Malik Abdullah İbni Dinar'dan o da Abdullah İbni Amar'dan Resulullah şöyle buyurdu demiştir. Bize Ebu Aman'a tahsis etti ki Zeyd İbni Cübeyr şöyle demiştir. Ben İbn-i Ömer radiyallahu anh O şöyle diyordu. Peygamberin kadınlarından birisi yani Hafsa tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı kişi bu hayvanları öldürür buyurmuştur. Salim şöyle demiştir. Abdullah İbn-i Ömer anh şöyle dedi. Hafsa şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayvanlardan beşleri vardır ki bunları öldüren kimse üzerine günah yoktur harga, çaylak, fare, aklet ve yırtıcı köpek. Bana Yunus İbni Yezid İbni şey <gülüyor> O da urmeden, o da Ayşe radiyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yer içinde gezenlerden gezen hayvanlardan beş nevi vardır ki bunların hepsi de fasıktır. Bunları insan harem içerisinde de öldürür. Bunlar karga, çaylak, akrep, fare ve yaralayıcı köpektir. Abdullah İbn Mesud Radıyallahu Anh şöyle demiştir. Bir gün biz peygamberle birlikte Mina'daki bir mağarada bulunduğumuz sırada peygamber Vel Mursalat Suresi peygamber ve Mursalat suresi inmişti ve peygamber bu sureyi okuyor. Ben de sureyi onun ağzından almaya çalışıyordum. Peygamber'in ağzı bu surenin verdiği tatlılıkla taze ve yaş bir halde bulunuyordu. Ansızın üzerimize bir yılan hücum etti. Peygamber bu yılanı öldürün buyurdu. Biz suratla öldürmeye davrandık fakat yılan kaçtı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin onun şerrinden korunduğunuz gibi o da sizin şehrinizden korundu buyurdu. Bana Mavik İbn-i o da İbn Uthman Zubeyr'den, o da Peygamberin zevci Ayşe radıyallahu anh'tan nakletti ki Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keler cinsi için fasıkçıktır." buyurdu. Fakat bunu öldürmeyi emrettiğini işitmedim demiştir. Ve bu Abdullah el-Buhari de dedi ki: Bir de geçen İbn Mesud hadisi ile Mina'nın haremden olduğunu ve Onların orada yılan öldürmekte bir deist görmediklerini göstermek istedik. 19. bat, Harem'in ağacı kesilmez. Ve i̇bn Abbas radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Harem'in dikevi kesilmez buyurduğunu söylemiştir. Ebu Şuray, Huzayi, Amr ibn Said ibn As Mekke'ye Abdullah ibn Zübeyir'e karşı ordular sevk ettiği sırada şöyle demiştir. Ey emir, Mekke'nin fethinin ertesi günü Resulullah'ın ayağa kalkıp söylediği bir sözü yani hutbeyi sana haber vermekliğine bana izin ver. O hutbeyi şu iki kulağım işitti, kalbim bel belledi, söyleyeni de söylemekte bulunduğumu, bulunduğu anda gözlerim gördü. Resulullah Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki Mekke şehrini ta öteden beri haramladığın Allah Teala'dır. Onu haram kılan insanlar değildir. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse için Mekke'de kan dökülmesi ve Mekke'deki herhangi bir ağacın kesilmesi helal olmaz. Şayet herhangi bir kimse, Resulullah burada harp etti diye ruhsat tarafına yollanacak olursa ona Allah yalnız Resulüne izin vermiştir. Size izin vermemiştir deyiniz. Bana da yalnız bir günün bir saati içerisinde izin verdi. Ondan sonra bugünkü haramlığı dünkü haramlığı derecesine dönüşmüştür. Bu dediklerimi burada hazır bulunanlar kayıp olanlara yani burada bulunmayan müstakbel nesillere tebliğ etsinler. Bu sözlerinden sonra Ebu Şülay Amr ne dedi diye soruldu. Amr cevaben Ya Ebu Şülay Ben bunları senden daha çok bilirim. Mekke haremi Hiçbir asiyi zimmetinde Kan olan bir kaçağı Kaçan hiçbir Hayırsızı kurtarmaz dedi. Buhari hurbe beliye demektir dedi. 20. Bak Harem'in av hayvanı ürkütülmez. Bize Halid el-Hazza iklim eden, o da i̇bn Abbas radiyallahu anh'dan tahsis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Mekke'yi haram kılmıştır. Artık Mekke benden evvel hiçbir kimse için halal olmadı. Benden sonra da hiçbir kimse için halal olmayacaktır. O benim içinde yalnız bir gündüzün bir saatinde halal kılınmıştır. Mekke'nin yaş otu koparılmaz. Ağacı kesilmez. Av hayvanları ürküçülüp rahatsız edilmez. Yitiyi kimse tarafından el uzatıp alınamaz. Ancak sahibini bir kimse alıp muhafaza eder. Bu arada Abbas Ya Resulallah ıskır otu dökümcülerimiz ve kabirlerimiz bu yasaktan hariç olsun dedi. Resulullah ılhır müstesnadır buyurdu. Ve yine Halid'den o da İkrime'den İkrime Halid'e sen Mekke haramının abu ürkütülmez sözünden maksat nedir bilir misin? Ürkütücü kişinin ay, av hayvanının bulunduğu mekana inerek onun gölgesinden uzaklaştırılmasıdır demiştir. 21. Bak Mekke'de kıtal yapmak helal olmaz. Ve Ebu Şirah radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de kan dökülmez buyurduğunu söylemiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği gün şöyle buyurdu. Fethikten sonra hicret yoktur. Lakin cihat ve niyet vardır. Cihada davet olunduğumuzda hemen sebeber olup çıkımız. Şüphesiz bu Mekke beldesini Allah <gülüyor> gökleri ve yeri yarattığı günden beri haram kılmıştır. Bu şehir Allah'ın haram kılması sebebiyle kıyamet gününe kadar haramdır. Bu muhakkak ki benden evvel burada kıtan hiçbir kimse için halal olmamıştır. Benim için de bir gündüzün bir saatinden başkasında halal olmamıştır. Bu belde Allah'ın haram kılmasıyla kıyamet gününe kadar haramdır. Buranın dikeni bile kesilmez. Av hayvanı ürkütülmez, yitiğini, sahibini arayacak olan kimseden başkası el uzatıp alamaz. Yeşil otları koparılmaz. Kutbenin akabinde Abbas ya Resulallah, ıshır bitkisi bu yasaktan müstesna olsun. Çünkü ısır Mekkelilerin demircileri için ve evleri için gereklidir. Dedi, Resulallah ıshır müstesnadır buyurdu. 22. İhramı için kan alma tedavisi babı. Ve i̇bn Ömer ihramlı olduğu halde oğlu vakıdı dağlama tedavisi yaptırmıştır. İhramlı kişi içinde güzel koku bulunmayan ilaçla tedavi yapabilir. Amr İbn-i Dinar dedi ki, Ata i̇bn Ebi Rebahtan işittiğim ilk şey şöyle demesidir. Ben İbni Abbas'tan işittim. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken kendisine kan aldırma tedavisi yaptırdı diyordu. Sufyan dedi ki sonra ben Amr İbni Dinar'ı ikinci defa işittim. O şöyle diyordu bana Tağus el-Yemani İbni Abbas'tan tahtıs etti. Sufyan dedi ki ben belki Amr İbni Dinar bu hadisi her ikisinden yani hem Atadan hem Tağustan işitmiştir dedim. İbn-i radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken lahü cemel denilen mevkide başının ortasından kan aldırma tedavisi yaptırdı demiştir. 23. İhramlının eşlendirip evlendirilmesi babı. Bize el ezra'yı tahdis etti ve şöyle dedi. Sana Ata İbn-i Ebi i̇bn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haris kızı meymuna ile 7. hicret yılında Umre için ihramlı için evlendiğini sahip etmiştir 24. İhramlı erkek, ihramlı kadın için ney yedilen kokular bağlı. Ayşe radiyallahu anh'ta ihramlı kadın vers, yani sarı boya yahut zaferan ile boyanmış elbise giymez demiştir. Bize Nafi tahdis etti ki Abdullah İbn-i radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse ayağa kalktı da <gülüyor> Ya Resulallah bir de ihramdan elbiselerden neler giymemizi emredersin. Peygamber şöyle buyurdu. Gömlek, donlar, başlıklar, boğuluşlar giymeyiz ancak iki hediye bulunmayan bir kimse olursa o mes giysin meslerin de iki topuklarının aşağısını kessin ve yine sizler ihramda zaferen ve yani şehri bitkisi dokunmuş olan hiçbir şey giymeyin. İhramlı kadın yüzüne peçe takmasın. Ellerine de eldiven geçirmesin. Musa İbni Ukbe, İsmail İbni İbrahim İbni Ukbe, Cüveyriye İbni Esma ve Muhammed İbni İshak bu hadisi nafiden rivayetle Kadınların yüz ölçüsüyle eldivenlerini zikretmekte İmam El-Leys İbn-i Sa'd'a etmişlerdir. Ubeydullah i̇bn Ömer El-Umeri'de bu hadisin Vela Versun sözüne kadar merfu olarak rivayet etmekte. Yukarıdaki dört zata muvaffakat etmiştir. Hadisin bundan sonrasını ayırıp i̇bn Ömer'in sözünden kılmış ve i̇bn Ömer ihramlı kadın yüzüne örtü takmaz, eldivenlerde giymez der idi demiştir. İmam Malik el-Muvadda'da Nafi'den o da i̇bn Ömer'den söyledi ki o ihramlı kadın yüzüne peçe takmaz demiştir. İmam Malik'e Leis İbn-i Ebi Süleym'de etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Arafat'ta taşların yanında bir adamın dişi devesi Sahibi olan bir adamın boynunu kırdı ve onu öldürdü. Akabinde bu zatın cesedi Resulullah'a getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yıkayın ve kefenleyin, Başını örtmeyin, ona hiçbir koku yaklaştırmayın. Çünkü o zat tevbiye okuyarak diriltilir buyurdu. 25. İhramlığın yıkanması babı. Ve İbn-i Abbas sadiyallahu anh İhramlı kimse hamama girer demiştir. İbn-i Ömer ile Ayşe'de yıkanırken İhram'ın bedenini ovalamakta beis görmediler. Bize Malik Zeyd ibn-i Eslem'den orada Abdullah İbn i Huneyn'in oğlu İbrahim'den haber verdi ki babası Abdullah İbn Huneyn şöyle demiştir. Abdullah İbn Abbas el-Misver ibn-i el mekke yakınındaki Ebu Amevkii'nde İhramlının başını yıkaması hususunda ihtilaf ettiler. i̇bn Abbas ihramlı kişinin başını yıkayabilir dedi. El misver ise ihramlı yıkamaz. Dedi. Ravi Abdullah İbni Hüneyn dedi ki bu ihtilaf üzerine Abdullah İbni Abbas beni Ebu Eyyub El Ensari'ye gönderdi. Ben Ebu Eyyub'u bir kuyunun iki direği arasında bir bezle kendini perdelenmiş olarak yıkanırken buldum. Kendisine selam verdim. Bu kimdir diye sordu. Ben Abdullah İbni Huneynim dedim. <gülüyor> Benim Abdullah İbni Abbas sana yolladı. Senden Resulullah ihramıyken başını nasıl yıkan diye soruyorum. Dedim. Ebu Eyüp elini kendini perdeleyen bez üzerine koydu ve bezi başı hizasına göğsüne kadar indirdi. Ve böylece başı açılıp göründü. Bundan sonra kendisi üzerine su dökecek olan adama su dök diye emretti. O adam Ebu Eyüp'ün başı üzerine su döktü. Eyüp iki elini ileri getir, geri götürerek başını boğuşturdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başını böylece yıkarken gördüm dedi. 26. İhramlının iki edik bulamadığı zaman iki mest giymesi bağlı bana Amr i̇bn Dinar haber verip şöyle dedi. Ben Cafer İbn-i Zeyd'den işittim, o şöyle dedi. Ben i̇bn Abbas radiyallahu anh'dan işittim, o şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Veda haccında Arafat'ta hutbe yaparken ihramlı için iki nal yani edik bulamayan iki meski İzer yani gömleğinin Yömle göbeğinin aşağısını örtecek bir, bir bez bulamayan da şalvar giysin buyuruyordu. bize İbnü Şihab Salim'den o da babası Abdullah İbn Umer'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı kimse elbiselerden neler giyer diye soruldu. Resulullah ihrama giren kimse gömlek, başlık, şalvar, bornoz, safa falan ve benzeri ile Boyanmış bir elbise yani bez kumaş giyemez. Eğer iki edik bulamadığı takdirde iki mez giysin ve onların topuklardan aşağıya varıncaya kadar kessin buyurdu. 27. Bab İhrama girmek isteyen kimse izar bulamadığı zaman şalvar giysin. Bize Amr İbni Cinar, Cabir İbni Zeyd'den etti ki İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında Arafat'ta bizlere hitap edip ihrama girecek kimse izar yani belinden aşağısını örtecek bez kumaş bulamadığı zaman şalvar yani ton giysin. İki edik da iki mes giysin 28 İhtiyaç duyduğu zaman ihramının silah kuşanması babı ve ikreme İhramı düşmandan endişe ettiği zaman silah kuşanır ve fidye verir demiştir. Bukhari İkreme'nin fidye vermek hakkındaki sözü mutabaha olunmamıştır dedi. Elbera radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in yedinci yılındaki Zulkade ayında umre yaptı. Mekke ahabisi onu Mekke'ye girmeye bırakmamışlardı. Nihayet peygamber Mekkelilerle Mekke'ye hiçbir silah sokulmayacak. Ancak kılıf içinde kılıç sokulacak diye hükmetmişti. 29 Hareme ve Mekke'ye hac umre yapmayacaklar için ihramsız olarak girmek babı. İbni Ömer de ihramsız girmiştir. Bu dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ancak haç ve umre yapmak isteyen kimselere, ihrama girip tevbiye okumakla emredilmiştir. Odumculara ve diğerlerine, yani Mekke'ye giriş çıkışları tekrarlanan şoför, sürücüler, ot taşı idrarı, ihrama girip tevbiye etmeyi zikretmem zikretmemiştir. <gülüyor> Bize Abdullah İbni tavus babası Tağus'tan, o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan taksit O şöyle demiştir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ahalisi için zulu Necid ahalisi için Karnel Menazil mevkini, Yemen ahalisi için mi mikat tayin etti. Bu mahaller haç ve umre yapmak isteyen bu memleketler ahaliler ile diğer memleketler halkından yolları bu mevkilere uğrayan kimselerin mikatlarıdır. Bunlardan başka bu mikatlar Mekke arasındaki memleketler halkı bulundukları yerden ihrama girerler. Hatta Mekkeliler Mekke'den ihrama girerler. Bizim Malik İbni Şihab'dan, o da Enes İbni Malik'ten haber verdi. O şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih senesi Mekke'ye başında demirden bir mifel olduğu halde girdi. Rasulullah bu mühferi başından çıkardığı zaman bir kimse geldi de İbnu i Hatal Kabe'nin örtüsüne sarılmış duruyor dedi. Resulullah sahabelerine İbnu Hatal'ı öldürürüz buyurdu. 30. <gülüyor> bab İnsan üzerinde gömlek olduğu halde bilmeyerek ihrama girdiği zaman ve Ata İbn-i Rebah ihramlı bir kişi koku süründüğü Bilmeyerek yahut ihramı unutarak dikişli elbise giydiği zaman üzerine kefaret yoktur demiştir. Bize Ata İbni Rebah tahdis edip şöyle dedi. Bana Safvan İbni Yala tahdis etti. Babası Yala İbni Umeyye şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın beraberindeydim. Ona üzerinde cübbe, sarık izi yahut benzeri bir boya izi bulunan bir kimse geldi. Ömer İbn-i Hattab bana üzerine vahiy indiği zaman Resulullah'ı görmeyi arz eder misin? Dert olurdu. Bu sırada Resulullah'a vahiy indi. Sonra Resulullah'tan vahiy hali sıyrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gelen kimseye haccında yapa geldiğin işleri umrenca da yap buyurdu. Ve bu arada bir adam diğer bir adamın elini ısırdı. Yani eli ısırılan kişi elini çekmekle Isra'nın dişlerinden birini kökünden söktü. Peygamber o sökülen dişi heder kıldı. Yani onu diyetsiz bıraktı. 35. <gülüyor> Arafat'ta ölen ihramların hükmü babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta ölen kimse adına geri kalan haç fiillerinin yerine getirilmesini emretmedi. İbn-i Abbas radiyallahu şöyle demiştir. Bir kimse Arafat'ta peygamberin beraberinde vahve yaparken As'ın devesinden düştü. Düşer düşmez de devesi onun boynunu kırdı ve öldürdü. Rabi burada aynı manaya gelen iki tabiri terditle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ihramlı adamın cesedini su ve sidir ile yıkayın ve onun iki bez içinde yahut da bir ihram bezi içerisinde kefenleyin. Onu, ona koku sürmeyin ve başına bez sarmayın. Çünkü Allah onu kıyamet gününde terbiye eder halde diriltecektir buyurdu. 32 İhramı içinde öldüğü zaman ihramın yıkanma, kefenlenme keyfiyeti ve diğer işlerinde uygulanacak sünneti beyan babı. Bize Ebu Bişir, Said İbni Cubayr'den, o da İbni Abbas radıyallahu anh'dan haber verdi. O şöyle demiştir. Bir adam peygamberin beraberinde vakfe yapıyordu. İhramlı haldeyken dişi devesi onun boynunu kırdı ve derhal öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sidirle yıkayın ve iki ihram bezi içerisinde keferleyin. Ona hiçbir güzel koku sürmeyin. Başını da beş sarıp örtmeyin çünkü o kıyamet gününde terbiye eder halde diriltilecektir buyurdu. 33. Ölü adına hac yapmak, ölü adına adakları yerine getirmek ve erkek kadın adına hac yapar babı. Bize Ebu Avane, Ebu Bişir'den, o da Said İbni Cübeyir'den, o da İbni Abbas radıyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Şuhayne kabilesinden bir kadın peygambere geldi ve annem hac yapmayı aramıştı fakat hac yapmadan öldü. Şimdi ben ona naip olup da onun adına hac yapabilir miyim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet annem tarafından vekalettin sen hac yaptın. Bu hususta nereye ettin bana haber ver. Şahit ananın üzerinde bir kul borcu olaydı sen ananın borcunu öder miydin? Elbette öderdim. Allah hakkını ödeyip de yerine getirmez Hem Allah hakkını vefa edip ödenmeye başkalarından daha ziyade layık buyurdu. <gülüyor> 34. Binek üzerinde durmaya gücü yetmeyen kimse adına halk yapmak babın. Bize Ebu Asım İbni Cüreyş'ten, ona da İbni Şahab'tan, o da Süleyman İbni Yasar'dan, o da Abdullah İbni Abbas'tan, o da Fadıl İbni Abbas'tan bir kadın diyerek tahtis etti. Ve yine bize Musa ibn İsmail tahtis edip şöyle dedi. Bize Abdullah İbni Ebi Selam'e tahtis edip şöyle dedi. Bize İbni Şihab Süleyman İbni Yeser'den tahtis edip İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Veda Hattı yılında Hasan kabilesinden genç bir kadın geldi ve ya Allah'ın Allah kulları üzerindeki haç farizesi babama çok yaşlı ihtiyarlığında erişti. O binek demesi üzerinde dümdüz durmaya takat yetiremiyor. Onun yerine vekaleten benim haç yapmaklığım ona kâfi gelir mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet vekaleten hac yapabilirsin diye cevap verdi. 35. Kadın erkek adına vekaleten hac yapması babın. Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anh, şöyle demiştir. Fadıl ibn Abbas peygamberin güneyinin arka tarafına binmişti. Hasan kabilesinden genç bir kadın geldi. Bu sırada Fadıl o kadına bakmaya, kadın da Fadıl'a bakmaya başladı. Peygamber de Fadıl'ın yüzünü eliyle kadından diğer tarafa çevirmeye başladı. Bu esnada kadın Allah'ın bu haç farizesini, Babama binek üzerinde duramaz halde yaşlı bir ihtiyacın erişti. Ben onun vekili olup onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet vekaleten hac edebilirsin diye cevap verdi. Bu sual ve cevap da veda hacında hacci hakçı sırasında olmuştur. 36. Çocukların hac yapması babı Rezullah İbni Ebi Yezid şöyle demiştir. Ben İbni Abbas radıyallahu anh'dan işittim. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni veca hatçında müzerif yolculuk ağırlıkları için geceleri yolladı. Yahut önden gönderdi diyordu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah Nina'da dikilmiş namaz kıldırırken ben de iltiham olma devrine yaklaşmış olduğum halde bana ait bir eşek üzerinde karşıdan geldim. Ben eşeği yürütüyordum. Nihayet birinci safın bazısının önünden yürüdüm. Sonra eşekten indim. Eşek yerim bitti. Yedi. Ben de insanlarla beraber Resulullah'ın arkasında saf tuttum ve Yunus İbni Yezid İbni Şihab'dan rivayetinde ve daha haccında Mina'da demiştir. Ben Saib İbn-i Yezid Radiyallahu anh, ben 7 yaşında olduğum halde Resulullah'ın beraberinde bana hac yaptırdı demiştir. Bize El-Kasım İbn-i Malik El-Cuayyid i̇bn Abdurrahman'dan haber verdi. O şöyle demiştir. Ben Abdülaziz'den işittim. O Es-Saib i̇bn Yezid için ona peygamberin ağırlıkları içinde hac yaptırılmıştır diyordu. 37. Kadınların hac etmesi babı. Buhari dedi ki, bana Ahmet İbni Muhammed ev erzaki Muhammed el -ezraki şöyle dedi. Bize İbrahim babası Sa'dan, o da kendi babası İbrahim İbni Abdurrahman İbni Arslan taksit etti ki, Ümer İbni Hattab anh yaptığı son haddında peygamberin kadınlarına izin vermiş ve onların beraberinde Kusman i̇bn Afan Affan ile Abdurrahman İbn-i göndermiştir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben, ya Resulallah, kadınlar sizinle beraber çıkıp gaz ve yahut mücahede edemez mi istedim? siz kadınlar için cihadın en iyisi ve en güzeli hac etmektir, makbul olan hacdır buyurdu. Ayşe artık ben bu sözü Resulullah'tan işittiğim zamandan sonra hak etmeyi terk demiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anh söyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kadın mahrem sahibi bir kimsenin beraberinde yani nikah geçmez bir fısımının beraberinde olmadıkça sefere çıkmasın. Kadının beraberinde mahrem kişi bulunmadıkça yanına hiçbir erkek girmez buyurdu. Peygamberin bu nehi üzerine sahabilerden biri, Ya Resulallah şu ve şu askerler için gazaya çıkmak istiyorum. Halbuki kadınım hac yapmak istiyor. Ne buyurursun diye sordu. Resulullah sen kadınının beraberinde çık buyurdu. Bize Habib el-Muallim, ata adama haber verdi ki, i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Haccı'dan Medine'ye döndüğü zaman ensarı bir kadın olan Ümmü Sinan'a bizimle beraber hac etmenden seni men eden nedir diye sordu. Ümmü Sinan'ın kocası Ebu Sinan'ı kastı demek. Ebu filan iki devesi vardı. Bunlardan birini binip Haccı'ya gitti. Öbürsü de bizim arazimizi suluyor dedi. Peygamber de Ramazan'da umre yapılması sevapça benim beraberimde hac etmeyi bedel olur buyurdu. Bu hadisi İbnü Cüreyh atadan rivayet etti. Ata ben İbn Abbas'tan işittim. O da Peygamber'den demiştir ve Ubeydullah da Abdülkerim'den, o da atadan, o da Cabir'den, o da Peygamber'den olmak üzere söyledi. <gülüyor> Ziyad'ın azatlısı kaza şöyle demiştir. Ben peygamberin beraberinde 12 defa kaza etmiş Ebu Sa'd el-Hudri'den işittim. O şöyle dedi. Dört şey var ki ben onları Resulullah'tan işittim. Yahut şöyle dedi. Ben peygamberden son derece dikkatimi çeken, hayretimi toplayan dört hikmetli şey işittim. Ah yanında kocası yahut nikah geçmez bir hısını bulunmadan bir kadın İki günlük mesafeye yolculuk etmez Ve Ramazan kurban bayramlarında Oruç tutmak yoktur C İkinci namazından sonra namaz kılmak sabit değildir İkinci namazından sonra güneş batıncaya kadar Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar C Hiçbir mescide Adayarak Sefer için yükler bağlanmaz Ancak şu üç mescide Sefer edilir el mescidul haram, benim mescidim ve el mescidul aksa. 38 Kabe'ye kadar yürümeyi adayan kimse babı. Bana sabit el bunami Enes'den tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki oğlunun arasında onlar tarafından sevk olunan ihtiyar bir kimse gördü ve bunun hali nedir ki böyle yürüyor dedi. Oğulları yaya kabe yürümeyi adadı dediler. Peygamber şüphesiz Allah bu ihtiyarın kendi nefsini azaplandırmasından yani kendini azaplandırmakla yaptığı ibadetten mustanidir buyurup ona bilmesini emretti. İbni Cüneyt haber verip şöyle demiştir bana Said İbni Ebu Eyyub haber verdi ki ona da İbn Ebi Habib haber vermiştir. Ona da Ebu hayr tahtis etti. Ukbe ibn Amr şöyle demiştir. Kız kardeşim Ümri Hibban Beytullah'a <gülüyor> Beytullah kadar yaya yürüyüp ziyaret etmeyi adamış ve zayıflığından dolayı kendisi için peygamberin bu husustaki reyini istememi bana emretmişti. Ben peygamberden fetva istedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evvela yaya yürüsün. Yorulunca bilsin buyurdu. Yezid ibn-i Ebi Habib Ebu'l-Hayr Merset ibn Abdullah Ukbe ibn Amr'dan ayrılmazdı demiştir. Ebu Abdullah el-Buhari dedi: ki bize Ebu Asım ibn-i Cüreyş'ten ona da Yahya ibn-i Eyüp'ten, ona da Yezid ibn-i Habib'ten, ona da Ebu hayr Merset ibn Abdullah'tan ona da Ukbe uh İbni Amr el-Küheni radıyallahu anh'tan tahtis edip, yukarıdaki hadisi zikrettir.